Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın caniğiz merhabalar. Merüzleş, günaydın. Bugün cümleten, şimdi hemen teybe. Bugün herhalde uzun uzadıya gene Gazze soykırımı konuşacağız. Bir de sonunda 1975 yılında kurulan. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, o zaman adı konferanstı, onun 50. yıl dönümü idrak ediliyor yarın Helsinki'de. Biraz da ondan bahsedeyim diyorum. 1975-31 Temmuz kuruluşu. Şimdi Gazze'den başlarsak... Evet. E, Görmüşsünüzdür Trump, Gazze'de kıtlık ve açlık var dedi. Evet, bunu da ilk evet. defa söylüyor değil mi? Evet. Ee, televizyonda gördüm dedi. <gülüyor> evet, aynen <gülüyor> öyle söyledi. Yani etrafındaki adamlar briefing falan vermiyorlar yani. Bu televizyonu açıp aa Allah Allah bu da fıtlık mı var acaba falan. <gülüyor> Televizyona dayanarak söylüyorum dedi evet çok ilginç bir e, referans. Bahane <gülüyor> yani artık yani daha... <gülüyor> Ama kendisinin de çok önemli bir televizyon yıldızı olduğunu da unutmamak lazım. Doğru doğru onun üzerinden çalışıyor zaten yani. Herhalde bu o eline verilen o bilgi notları denir ona. Onları falan okumuyor herhalde zaten okuması falan son derece kıt bir adam bu değil mi? Kıtlık varken. Ee, işte Ama görsel çalışıyor. Görsel evet. Tamamen gör. görsel. Görünce a kıtlık açlık var diyor. Neyse. Onun üzerine Netanyahu'ya e, kızmış. E, artık e, yap gerekeni demiş. Bu arada... Ee, bir, bir, o da yaptı bir şeyler işte bir, bir, bir, üzerinde konuşmaya değer mi bilmiyorum ama e, bu arada Almanlar çok üzülmüş, kahrolmuşlar ee, Alman hükümeti yani ne yapacağını şaşırmış acil bakanlar kurulu toplantısı yapmışlar. Ya neye, kardeşim, karşı, neye karşı? Raziyede kıtlık şey... ve açlık varmış diye. Ha. Ondan sonra e, ve Ürdün'le birlikte son derece pahalı bir e, metot olan e, airlift yani e, uçaklarla e, havadan insanların kafasına yiyecek atmak üzere. Evet, yine çadırlara e, düştü zaten. Düğmeye basmışlar tabii. Ondan sonra bir de ondan ölecek şimdi insanlar. Oysa e, refah kapısında biliyorsunuz ...sayısız kamyon bekliyor... ...aylardır bekliyorlar... ...kamyonlar zaten içindeki yiyeceklerin... ...bir bölümü herhalde çürüdü... Artık evet, yani herhalde çürümeye değil. ...çürümeye terk edildi... ...onun haberini de vermiştik galiba... ...evet, evet dün ben... ...şeyde siz yokken bahsetmiştim... ...İsrail'li yetkililer açıkladı... ...bin kadar tırın içerisindeki Hı. gıda maddeleri... ...çürüdü dediler... ...tabii işte amaç oydu zaten... ...ondan sonra... Hı. ...şimdi Birleşmiş Milletler'in... ...bir uzman kuruluşu vardır... Merkezli Roma'da olan Dünya Gıda Programı, World Food Program. Onun bir e, gıda güvenliği ölçeği e, var. E, bunun e, beş e, sınıfla, e, sınıfı var. Beşinci sınıfta e, kıtlık ve açlık sınıfı. Ve dünyadaki e, gıdaya erişim ve gıda güvenliği... E, Sorunlarıyla ilgili ve tamamen ona odaklanmış bir ölçek bu. Ee, onun e, raporu açıklandı dün e, ve Gazze'de e, açıkça yani beşinci seviyeye e, karşılık geliyor, tekabül ediyor. E, yani orada kıtlık ve açlık olduğunu Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşu Dünya Gıda Programı kanıtlıyor. Ee, zaten yani onu kanıtlamasına gerek yok her <gülüyor> şey ortada ve ayrıca e, bu e, tesadüfen olan bir şey de değil ee, biz o, oranın canını okuyacağız onları teker teker öldüreceğiz açlığa terk edeceğiz her yeri yıkacağız dedi zaten ee, <gülüyor> İsrail hükümeti yani bu, bu e, yani gizli kapaklı yapılan bir şey değil devam yapılan bütün girişimler gene akamete uğradı. Gene sonuçsuz kaldı. Trump bir ara tamam bu iş bitti. Ateşkes olmak üzere diye bir açıklama yaptıydı biliyorsunuz. Tabii bunların hiçbiri olmadı. Ve orada insanlar gene günde 80 ila 100 Gazze'li öldürülüyor yani devam. Şimdi burada temel bir sorun var aslında yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere genelinde batı yani birkaç tane ülkeyi tenzih etmek lazım her seferinde tabii bu Norveç, İrlanda, İzlanda, İspanya, Slovenya bu beşini sayıyorum ben bunların dışında kalan batı İsrail'e hiçbir zaman açıkça soykırımı durdur, Gazze'den çekil, iki devletli çözümü kabullen demiyor. Böyle bir cesaretleri yok. Ve bunları dile getirmemeleri ve aksine İsrail'e her türlü desteği yani nakdi efendim eee Ve mal desteği yani ikili kullanıma açık mallar bunlar zaten biliyorsunuz. Hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılabilen mallar çelik gibi mesela. Bunları vermeye devam ediyor. Ve bu İsrail'in faşist hükümetini ve halkını cesaretlendirmeye devam ediyor. Sorun bu. Yani bunun üzerine çok iyi yazılar çıkıyor batı basınında ve ve, ve yani dur diyen yok. Ve yardımın Şair basınında da aslında gidiyor. Gideğan'ın Hares'te önemli evet, bir yazısı evet. vardı yani. Bir tek orada çıkıyor zaten. Hares'te çıkıyor. Yani e, bu bir tam bir artık komediye demeyeceğim ama yani korkunç bir trajedi e, haline aldı. Ve burada Batı'nın sorumluluğu ve başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere bu ülkelerin hepsi işin içinde tabi. E, maalesef Türkiye'de var biliyorsunuz. E, orada yani Türkiye'de yani şey devam ediyor. E, ayni ve nakdi e, nakit verdiğini sanmıyorum ama e, ticaret sürüyor değil mi Özdeş? Evet, tabii 5. sıradayız. Evet 5. Beşinci... sırada Türkiye daha doğrusu. Yani, yani. Bu arada şey çıktı bir haber çıktı onu teyit ettim mi bilmiyorum. Bu Bogota e, toplantısı sonrasında Lahey grubu biliyorsunuz e, Kolombiya'nın ve Güney Afrika'nın başını çektiği e, Lahey grubu Bogota'da bir toplantı yaptı Kolombiya'da. Ve orada bir takım kararlar alındı geçen hafta konuştuk. Evet. Türkiye'nin de imzaladığı söyleniyor doğru mu? Evet imzacı olacağını açıkladı dün. Dün açıkladığı iki maddeye şerkonarak ama. Hangileri? Bu şerkon olan maddeler işte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne BMDHS yapılan atıflara bağlı olmadı. Efendim? <gülüyor> Anladım peki. Unklos A evet. E ve ona e yapılan atıflara bağlı kalmadığını olmadığını onlarla bağlı olmadığını belirten bir notayı göndermiş. Bir de yani gemilerin İsrail'e silah mühimmat vesaire malzemeleri taşıma amacıyla kullanma riskinin açıkça bulunduğu tüm durumlarda diyor filan. Engel olunması pek orada şerh konulmuş işte BMDS maddelerine. Yani ortak bildiriye katılımımız ...BMDHS'ye ilişkin mevcut hukuki tutumunda herhangi bir değişiklik doğurmaz demiş. Söz konusu yani böyle bir ilginç durum var. yani. sürüyor mu sürmüyor mu? Belli değil. <gülüyor> Mesele o. Evet. Evet özellikle de Azeri petrolü biliyorsunuz. yani. Tabii, e evet. E Türkiye üzerinden gidiyor. Şimdi... Ee, bu çerçevede bu dün başlayan ve yarına kadar sürecek olan Birleşmiş Milletler'in İsrail ve yani iki devletli çözüm toplantısı diyelim adına ve, e, ve ağırlıklı olarak da Filistin Devleti'nin tanınması e, toplantısı. Bu e, İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Sonunda yapıldı işte dün başladı bugün sürüyor yarın da sürecek. İşte pek çok ülke söz alıyor konuşuyor ve amaç işte iki devletli bir çözüm yol haritası bulmak tabii yani konuya vakıf olanlar Yani bu iki devletli çözümün e, kulağa hoş geldiğini ama bunun hayata geçmesinin neredeyse imkansız olduğunu en azından şimdiki durumda yani şuha yani cari durumda diyelim e, olduğunu söylüyorlar altını çize çize söylüyorlar çünkü özellikle Batı Şeria'da Gazze kenara koy e, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri Tamamen içinden Batı şeriayı kemirmiş vaziyette yani orada onların orayı eskiden olduğu gibi söküp atılırlardı biliyorsunuz bu yerli yerleşimciler terk etmek zorunda kalırlardı şimdi öyle bir durum yok dolayısıyla o Batı şeria olduğu gibi nasıl Filistin devletinin temeli olacak zaten malum orada yani Filistin siyasi otoritesi, yani Mahmut Abbas yönetimindeki diğer siyasi antite belli değil. Şimdi ama gene de bu toplantı sembolik olarak önemli ve, ve tabii daha da önemli hale geldi. Zira Fransa, Macron'un mektubuyla, Mahmut Abbas'a yazdığı mektupla, Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu münasebetiyle Fransa'nın Filistin'i tanıyacağı söylendi, söyledi Macron. E bu tabii bu toplantıya ve hemen toplantı öncesinde çıktı bu mektup ve toplantıya başka bir kisve getirdi ister istemez. E bu özellikle iki Avrupalı ülke yani Britanya ve <gülüyor> i̇ki yani bütün bu bugün yaşananların e, biraz kazıdığında ardında Britanya vardır biliyorsunuz. E, ta 1910'ların ortasından itibaren Osmanlı'ya karşı ve oradaki bütün yani Arap halklara karşı başlattığı sözüm ona bağımsızlık e, mücadelelerinin e, müsebbibi e, Britanya'dır. Şimdi Britanya'nın ve Almanya'nın, e, İsrail'in e, ölesiye destekçisi olan e, Almanya'nın Filistin'i tanıyıp tanımayacakları sorusu soruluyor. Ve bütün anladığım kadarıyla e, New York'ta Birleşmiş Milletler binasındaki kulislerde sadece bu konuşuluyor imiş. Yani çok zor. Ee, Almanya zaten e, bu yolun yolcusu olmadığını söyledi, Britanya da e, her zamanki gibi yan çizdi, e, işte, top çevirdi, <gülüyor> taca attı falan ama e, herhalde bir şey çıkmaz. Şimdi Fransa'nın e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, bu e, tanımayı resmileştirecek olması çok manidar aslında bir bakıma iyi de oldu. Zira İsrail'i ve Filistin'i Kur'an Birleşmiş Milletler kararları biliyorsunuz 1947. Ya yani orada bunun yapılacak olması herhalde bir, bir bir ne diyelim bir anlam daha yükleyecektir. Filistin devletinin tanınması sürecine. Suudi Arabistan'la birlikte yönetiyor Fransa bu toplantıyı. İlk başında, ilk ortaya atıldığında devlet ve de hükümet başkanları seviyesinde yapılacağı söylenmişti. Fakat bu toplantı dışişleri bakanları seviyesinde yapılıyor. Türkiye oradadır herhalde görmedim ben ama yani olmaması için bir neden yok tabi Filistin'i ilk kurulduğunda yani ne 98 miydi 90 mıydı ilk tanıyan ülkelerden biriydi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ise tabi bu toplantıya katılmıyorlar bunun Hamas'a bir destek haline geleceği Ne, iddia ediyorlar ve Fransa'nın kararına da tamamen bir iç işi olmasına rağmen Fransa'nın e, ölesiye karşı çıktılar. Tabii bir de işin bu boyutu var yani. <gülüyor> Zaten Trump sürekli e, ona buna işte o orayı düzelt bunu yapma falan filan diyor biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> La La La evet imparator gibi bir ifadeyle konuşuyor. İç işlerine doğrudan doğruya karışarak yani. Tabii, tabii tabii tabii. Hiç müdanası yok yani. Onu yapma bunu etme falan. Kimsenin taktığı yok ama adam söylemeye devam ediyor. Şimdi e, BM cenahında durum bu. E, bir şey olur mu? Bütün bu yaz e, ayları esnasında şimdi e, bir, bir, bu e, göstermelik bir Açılım e, yaptı İsrail'in faşist hükümeti e, ve e, işte 28 kamyon mu ne girmiş e, galiba. E, oysa yani 28 değil 2800 kamyon girmesi gerekiyor. E, artık insanlar sapır sapır dökülüyorlar. Hatta e, oradaki e, işte bir avuç yardım kuruluşunun çalışanı bile e, bu açlıktan etkileniyor. Haberleri geliyor. Tabi Birleşmiş evet. Milletler çalışanları, evet. gazeteciler hepsi açlıkla evet. mücadele ediyor. Evet. Her bir kurum. Baygınlık yan geçirenler var evet. Yani bunlar yardım çalışanları. Sıcak biliyorsunuz. Beci evet. sıcak. Korku, evet. sıcak Su zaten yok. Şimdi bu çerçevede bir 109 tane insani yardım kuruluşu. Bunların arasında Sınır tanımayan doktorlar var, Oxfam var, Oxfam International, Uluslararası Af Örgütü var, Amnesty. Bunlar bir mektup yayınladılar biliyorsunuz. İsrail hükümetinin hayati öneme sahip insani yardımların etkili bir şekilde dağıtılmasını engellediğini söylüyorlar. Ve yani bildiğimiz şeyleri tekrar ediyorlar. İşte temiz su, tıbbi malzeme, barınma malzemesi, yakıt, e, şu bu bunların e, İsrail hükümeti tarafından engellendiğini söylüyorlar ve e, aç kapıları diyorlar yani bugün e, gardinin e, sabah baskısında yani e, zaten bir tek çare var kapıları açacaksın diyor ve, ama e, İsrail e, hükümetinin ve İsrail devletinin kapı açmaya falan niyeti yok. Çünkü bu kıtlık ve açlık soykırım operasyonunun bir parçası. Yani aynı e, temerküs kamplarında, e, yani toplama kamplarında e, 1940'larda e, Avrupa'da Yahudilere Avrupalıların yaptığı gibi. E, e, yani bir tam bir komedi. Yani komedi lafı çok hafif kalıyor tabii burada. Bir şey olacağı da yok. Başında dediğim gibi çünkü hiçbir batılı ülke ve hatırı sayılır batılı ülke İsrail'e dur artık yeter demiyor. Yani bu demedikleri sürece ve Gazze konusunda Gazze'nin de... E, Yerleşimlere yani Yahudi yerleşimlerine batıdan gelen bunların yüzde yüzü batıdan geliyor biliyorsunuz artık bu yerleşimcilerin Amerikalı efendim ve onların geldikleri yerlerde Polonya, Ukrayna falan e, ya, o yerleşimcilerin e, e, hedefinde olan e, Gazze konusunda hiçbir e, yani bağlayıcı kelam edilmiyor İsrail'e karşı Batı tarafından. Onlar da o istemem Koyyan cebimi durumunda. Ee, e, geçen hafta İsrail Meclisi e, e, tabii. hükümetin tabii, Batı Şehir'e ilhak etmesi için karar aldı. Evet. evet tabii, tabii, tabii, tabii. İlhak kararı. Evet. Onu ben de söyleyecektim. Yalnız, yani yani karar dediğimiz ta, bir, bir tür öneri hükümet bu konuda adım atsın diye bir karar. Evet evet evet. Ama onlar hep danışıklı dövüş. Canım. Evet. Netanyahu evet. önermiş yani. Bir... <gülüyor> tabii ya tabii yani. İlhak evet. edelim diye konuşulsun bu parlamentoda diye. Tabii, <gülüyor> çok, tabii, tabii. çok acayip. Evet. Ee, şeyde evet. yalnız hem İngiltere'de ne oldu? önemli bir protestoş. Evet, işte, sanırım o... Ömer Bey'in interneti koptu. İnterneti de... koptu. Evet. Ömer dinleniyorsun. Dinleniyor muyum? Ses ses gelmiyor mu? Geldi şimdi peki. Geldi mi? Evet yani Yunanistan'da önemli bir protesto hareketinden bahsediyordum. Hmm. Bayağı hükümet polisle çatışmaya girmiş. Hükümetin polisiyle çatışmaya girmişler. Çünkü İsrail... Tabii. Doklarda limanlarda İsrail'e silah vesaire gönderecek Tabii. gemileri durdurmak için önemli bir çatışma gibi bir şey olmuş ve şey diyorlar yani onların başında olan Konstantinos Leryas da bu cinayettir derhal bitmeli insanlar ölü açlıktan İsrail'e Yunan hükümeti destek olamaz NATO filan diye demiş böyle. Evet. Evet. Ama yani yani Yani, e, Girit adasından böyle bir görüntü paylaşılıyordu doğru mu değil mi bilemiyorum yani İbranice anlamadığım için ama İsrail'li bir grup turistin işte Araplar ölüm Araplar ölüm diye dans, etti, dans ederken şeyleri vardı protesto edenlere karşı falan. E şimdi benzer yani buna benzer bir dolu gösteri oluyor İsrail'liler ve Avrupalı Yahudiler tarafından bir uçakta kıyameti kopardılar gördünüz mü onu bir... E, Vuelia, Vuelia Vuelta bir, bir bu low cost bir e, uçak şirketi İspanyol orada kıyameti kopardılar uçak e, acil iniş yapmak zorunda kaldı e, bayrak sallıyorlar sürekli yani şu bu, bu şu anlama geliyor yani o kadar e, yani cezasızlık e, boyutu artık e, had safhada yani ve e, ne isterlerse yapıyorlar Ve ortalığı birbirine katıyorlar ve hiçbir şekilde cezalandırılmıyorlar sivillerden bahsediyorum yani Avrupa'daki sivillerde yani e, yani inanılmaz bir şımarıklık Küstahlık yani yaptık gene yaparız e, şey haliyle bayrak sallıyorlar her gittikleri yerlerde her yerde yani çok çok ilginç yani şimdi son olarak da şu e, İki tane e, İsrail'li e, insan hakları kuruluşunun e, bir açıklaması var. Birisi Betlehem, e, öbürü de e, insan hakları için doktorlar kuruluşu. Evet, Physicians, evet. Aha, Physicians for Human Rights. İsrail hükümetinin kasıtlı ve koordineli bir şekilde Gazze'deki Filistin toplumunu yok etmek amacı ta taşıdığını açıkladılar. İlk defa böyle bir şey oluyor. Evet, ilk defa ee, soykırım kelimesini açıkça soykırım kullanarak. Kullanıyor. Evet. Ve ilk defa loud and clear yani açık ve aleni bir şekilde ve yaptıkları çalışmalar sonucunda yani araştırmalar so sonucunda kendi devletlerinin e, Filistinlilere karşı Gazze'de bir soykırım yaptığını e, söylüyor söylediler. Bunu bir kenara not edelim, mim koyalım. Evet. Evet savaş durumu da devam ediyor. Yani bunları bir de şeyde Albanez'e de açıkça raporunda iki ayrı raporunda da çok net olarak ortaya da koymuştu. Ekosistem zehirlenmesine de yol açtığını filan. Bakalım neler olacak diye takip etmeyi sürdüreceğiz tabi. Evet. Evet. Bir parça olarak da Kate Bush'un doğum günü de bugün zaten. Ha. Ondan da vesileyle Army Dreamers diye bir şarkı seçtik. Harika. Yani bu bizim küçük çocuğumuz işte askere yazılmış bir, bir törenler yapılıyor. Kahramanımızdır falan diye. Debe getirsin diye üniformalat çocuklarımızı ama... Bir gitar bile alacak parası yoktu. Ne yapabilirdi? Politikacı mı olsaydı? Yoksa doğru düz bir eğitim al alamadığı için ne yapabilirdi? Babam mı olsaydı? Ama hiç daha 20 bile gitmeden askere gönderdiler. Ne bunlar? Bunlar ordu ordu hürriyatsı gören, askerlik hülyası gören ne büyük bir yıkım ve sefaletli giden bir şarkı. Para, gitar bile alacak parası yoktu diye işte bunu çalalım dedik çok iyi ettiniz teşekkür ederim görüşmek üzere çok teşekkür görüşmek üzere Army Dreamers dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır.